Elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeyler de sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.